Hazreti Salih Aleyhisselam Hazreti Adem Aleyhisselam'ın 19. kuşaktan torunudur. Salih Aleyhisselam Semud kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Bir rivayete göre Nuh, Hud, Salih ve Şuayb Aleyhisselam'ın kabirleri Mekke'de Zemzem ile Hacer-i arasındadır. Semud kavmi Semud kavmi helak edilişleri dillere destan olan bir kavimdir. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerinde iman etmedikleri ve sayısız azgınlıklarla haddi açtıkları için helak edilen bu kavimden ibretle bahsedilmektedir. Bu kavim Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'ın neslinden gelen Semud'un kavmidir. Hz. Hud'un vefadından sonra Semud'un torunları Kuzey Arabistan bölgesine Şam ile Hicaz arasında bulunan Hicri mevkiine yerleşmişlerdi. Daha sonra buradan ayrılıp Ad kavminin bölgesine yerleştiler. Semud'un nesli çoğalıp bir kavim haline geldi. Kendilerine Adı Sani, ikinci Ad ismi verildi. Semud kavmi de vaktiyle Ad kavminin sahip olduğu nimetlere sahip oldular. Ancak onlar da Ad kavmi gibi gaflet ve dalalete düştüler. Ad kavminin helakini azgınlıklara dolayısıyla gelen azabı ilahiden başka bir sebebe bağlayarak gaflet mahmurluğu içinde Ad kavmi sağlam binalar yapmadıkları için helak oldular. Zira onlar evleri kumlar üzerine yapmışlardı. Biz ise sağlam kayalar üzerine yaptık. Gelen fırtınalardan herhangi bir zarar görmeyiz dediler. Kendilerine köşkler, saraylar inşa ettiler. Taşları oydular, onlara yeni şekiller verdiler. Köşklerini ve saraylarını muhtelif şekillerle tezyin ettiler. Tevhid inancını unutup, Allah'a ortak koştular ve yapmış oldukları putlardan kendilerine tanrılar edindiler. Kavmi reisi Cünday'dı. Ad kavminin duçar olduğu akıbetten hibret almayan Semud kavmi, aralarında istişare edip, Cunda'dan kendileri için hiçbir kavimde olmayan bir put yapmasını rica ettiler Cunda memnun oldu Dağa çıkıp büyük bir kaya yonttular. Bu kayaya göz, sığır göğsü ve at ayağı gibi şekiller verip Onu altın, gümüş ve çeşitli mücevherlerle donattılar Sonra da karşısına geçerek secde ettiler Bu putun ardından Semutular Kendilerine bir puthane yaptılar Ved, Ced, Hed, Şems, Menaf, Menat, Lat adında putlar edindiler ve bunlara tapmaya başladılar. Bu sırada Salih Aleyhisselam kavmin içindeydi. Ticaretle meşgul olur, el emeğiyle geçinirdi. Salih Aleyhisselam gerçekten tazim ve hürmete layık bir insandı. Kavmi kendisini dürüstlüğü, iyiliği ve kabiliyeti sebebiyle çok severdi. Gelecekte kendisinden çok şey bekliyorlardı. Hatta onu kendilerine hükümdar yapmak niyetindeydiler fakat Allah-u Teala Salih Aleyhisselam'a peygamberlik verdi. Tebliğe Başlayış Salih Aleyhisselam 40 yaşın ulaştığında Cebrail Aleyhisselam kendisine peygamberliği getirdi. Salih Aleyhisselam önce çekindi. Ancak Cebrail, ey Salih, kendi kavmini tevhide davet et buyurdu. Ardından, ey Salih, sen Nuh ve Hud zamanında olmayan halleri müşahede edeceksin dedi ve sema yükseldi. Bunun üzerine Salih Aleyhisselam önce kavmin reisi olan Cunda'ya giderek ona tevhidi tebliğ etti. Cunda bu davete gayet insaflı ve makul bir şekilde mukabele ederek bunu kavime bildireyim dedi. Bundan sonra Cunda kavmini topladı. Onlara Salih Aleyhisselam'ın peygamberliğini ve tevhidi bildirdi. Kavmi Ey Cunda gelip kendisi söylesin dediler. Bunun üzerine Salih aleyhisselam gelip tebliğde bulundu. Allahu Teala Hz. Salih'in kavminin inşaatını şöyle beyan buyur: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki ey kavmi Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilanız yoktur. O sizi yerden topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse ondan mağfiret isteyin sonra da ona tevbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul edendir. Hud 61 Şuara suresinde de mevzuyla alakalı şu ayetler bulunmaktadır. Semud kahmide peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bu tebliğime karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Eşhuara 141-145 Hz. Salih Aleyhisselam böylece davetini açıktan yapmaya başladıktan sonra kavminin kendisine karşı tavırları bir anda değişti. Kavmi Salih Aleyhisselam'a karşı cephe almaya başladı. Önceki peygamberlerde de olduğu gibi Hz. Salih'in davetini ve tevhid akidesini pek az kimse kabul etti. Diğerleri ise inkarlarına devam ettiler. Ey Salih! Sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi kendisine kulluğa çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe içindeyiz dediler. Hud 62 Salih dedi ki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 İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Ennem 46. Salih Aleyhisselam'ın bu hikmet ve hakikat dolu nasiletlerine rağmen kavmi onu büyülenmiş bir yalancı olarak itham etme bedbahtlığına düştü. Dediler ki, sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Eşuara 150. Eşuara 150. Sonra aralarında şöyle söylendiler Aramızdan bir beş yere mi uyacağız O takdirde biz Apaçık bir sapıklık ve çılgınlık Etmiş oluruz dediler El Kamer 24 Sözlerine devamla Vahiy aramızda Ona mı verildi Hayır o yalancı ve şımarın biridir Dediler El Kamer 25 Semud kavminin bu cehalet dolu ithamına Cenab-ı Hak büyük bir tehditle şöyle cevap vermiştir. Yarın onlar yalancı ve şımarın kim olduğunu bileceklerdir. El-Kamer 26 Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. El-Mü'minun 40 Salih Peygamber sabretti. Ümitsizliğe kapılmadı. Her şeye rağmen gerçeği yüz çeviren kavmini putlardan uzaklaştırmaya çalıştı. Onlara öğütlerde bulunmaya ve tebliğe devam ediyordu. Ey kavmim! Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin, salkımların, sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacağınızı mı sanırsınız? Böyle sanıp dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Onlar ki, yeryüzünde fesat çıkarırlar ve gerek kendilerini gerekse çevrelerinde bulunanları ıslaha gayret göstermezler. Eşuara 146 150 Semud kavmi, Hazreti Salih'e engel olamayacaklarını anlayınca onunla uğraşmaktan vazgeçtiler. Salih Aleyhisselam'a inanan müminleri yollarından döndürmeye çalıştılar. Allah'ın elçisini yapayalnız bırakmak istediler. Müminlere, Salihin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu Gerçekten biliyor musunuz El Araf 75 Dediler O gerçek iman mutluluğuna eren insanlarda Biz onunla gönderilen her şeye iman ederiz Dediler El Araf 75 Hiçbir şüpheye yer vermeyen Bu kayıtsız şartsız iman karşısında se kavminin inkarcıları Şaşkınlığa düştüler sizin inandığınızı biz inkar ederiz diyerek El-Araf 76 dalalet bataklığından çıkmamakta direndiler. Bu inkarcılar Hz. Salih'i bolgunculukla suçlarlarken halkı da inkara zorladılar. Bir türlü iman etmeyen semut kavmi bir de Salih Aleyhisselam'a bunun için akıllarınca bazı sebepler ileri sürdüler. Sen bizim mallarımıza sahip olmak Onları gasp edip elimizden almak istiyorsun. Bize reis olma arzusundasın dediler. Ardından ibtidai bir mantık ürterek bizim putlarımız var. Şimdi biz görünenleri bırakıp görünmeyen Allah'a mı tapalım dediler. Sonra şöyle devam ettiler. Görmediğin Allah seni ne şekilde vazifeli kılar? Eğer doğru söylüyorsan bize hiç kimsenin yapamadığı bir iş yap. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir mucize getir. ara 154 Deve Mucizesi Salih Aleyhisselam kavminin cehalet ve gafletine çok üzülmüştü. Bir müddet onları terk ederek aralarından ayrıldı. Dönüşünde Cenab-ı Hak kavmine Hz. Salih'in peygamberliği keybetini gösterdi. Kavmi onun bu heybetinden ürktü. Salih aleyhisselam kavmin reisi olan Cunda'nın yanına gitti. Cunda doğru söylüyorsan seni imtihan edeceğiz dedi. El-Katibe diye bilinen bir kaya vardı. Cunda bu kayayı kastederek şöyle dedi. Seninle oraya gideceğiz. Senin ilahın o kayadan kırmızı tüylü doğurmak üzere olan dişi bir deve çıkarsın. Yavrusunun rengi de annesinin renginde olsun. Kavmi de istihza ederek, sütü yazın serin, kışın sıcak olsun. Bu sütten içen her hasta şifa olsun. Fakir bir kimse ise fakirlikten kurtulsun dediler. O devirde bu kavim için en kıymetli şey, kızıl renkli deveydi. Bu sebeple Salih Aleyhisselam'ın kayadan Kızıl tüylü bir deve çıkarmasını istemişlerdi. Bütün Semut kavmi toplandı. Salih Aleyhisselam namaza durdu. Cenab-ı Hakk'a iltica etti. Kaya büyümeye başladı. Sancılı sesler çıkardı ve içinden kızıl renkli bir deve Allah'tan başka ilah yoktur. Salih Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir diyerek çıktı. Cunda Salih Aleyhisselam'ı anından öptü. Yüz kişiyle birlikte tevhid akidesine girdi. Kamine de şöyle seslendi. Ey kamim! Bu körlük kafi. Ben kendisinden başka hiçbir mabut olmayan, eşi ve benzeri bulunmayan Allah'a ve onun peygamberi Hazreti Salih'e iman ettim. Pushanenin reisi ise "Sihr olan bir şeye ne çabuk meylediyorsunuz? Ben Size daha büyüğünü göstereceğim dedi. Böylece Cunda'nın kardeşi de dahil yeni iman edecek olanların kalplerindeki meyli değiştirdi. Cunda'nın tacını kardeşinin başına koyarak bundan sonra reisimiz sensin dedi. Cunda ise evine gitti ve oradaki bütün putları kırdı. Kendisine ait malları da tevhid akidesini kabul eden müminlere taksim etti. Sert ve keçelişmiş bir libas giydi, o da tevhidi tebliğe başladı. Salih Aleyhisselam'ın baş yardımcılarından oldu. İmansız putperestler Cündaya, yazık sana, sen de Salih'in sihrine kandın diyorlardı. Cünday ise onların dediklerini aldırmıyor ve Salih Aleyhisselam'ın yanından ayrılmıyordu. allah Teala Hazreti Salih'e şöyle buyurdu. Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözetle ve sabret. El kamer yiymedi. Salih aleyhisselam ilahi vahiy ile devesi için bir ölçü koydu. Ey kavmim işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Onu bırakın Allah'ın arzında yesin. Ona herhangi bir kötülükte bulunmayın. Sonra sizi yakın bir azap yakalar. Hud 64 Salih dedi ki, işte istediğiniz mucize, bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur, belli bir günde sizindir. Ona kötülükle erişmeyin, yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir. Eşuara 155-156 Deve yavrusuyla beraber otlar ve Allah'ı tesbih ederdi. Diğer hayvanlar onun heybetinden korkup kaçardı. Deve hal ile kim süt isterse gelsin alsın derdi. Se mutlularda gelir, kaplarını doldurup giderlerdi. Deve su içtikçe tesbihe devam ederdi. Sütünü içen müminler şifa bulurlardı. <gülüyor> Nankörlük Bu büyük mucize karşısında aciyetlerinden kahrolan kafirler, deveyi katletmeye niyetleniyor fakat bu katlin ardından ilahi azabın gelmesinden korkuyorlardı. Bu korkuya rağmen Semut kavminden iki kadın Sürlenin zarar gördüğü iddiasıyla devamlı surette bu devenin öldürülmesi için imansızları tahrik ediyordu. Bu iki kadından biri Üneize Binti Ganem'di. Yaşlı bir kadındı fakat güzel kızları vardı. İkincisi Müheya isimli hem zengin hem de cemal sahibi bir kadındı. Bu iki kadın da kafirlerden bu deveyi öldürmelerini istiyordu. Çünkü kendilerinin de Hayvan sürleri vardı ve Salih Aleyhisselam'ın devesi su içtiği zaman kendi sürleri su içemiyordu. Hayvanların su içmesi sırayla olmaktaydı. Bir gün deve ve yavrusu, bir gün diğer hayvanlar. Müheyyah amcasının oğlu Mısta'yı çağırdı. Bu deveyi öldürsen, seninle evlenirim, her şeyim senin olur dedi. Mısta bu teklifi kabul etti. Kendisine yardımcı biri lazımdı. Kıtar isimli bir putperest buldu. Ona da Üneze'nin kızları teklif edildi. O da içlerinden birini seçerek bu çirkin işi kabullendi. Bu iki kişi yanlarına birkaç bedbaht daha bularak dokuz kişi oldular. Devenin öldürülmesi için imansız putperestler arasında propaganda yapıp onları ikna ettiler. Bu dokuz kişi pusuya yattı. Mısta katıp atıp deveyi yaraladı. Kıtar ve yanındakiler de devenin üzerine atıldılar. Devenin yavrusu korkup dağa kaçtı. Bir rivayete göre onu da kesip etlerini yediler. Salih aleyhisselam bunu haber alınca çok üzüldü. Devenin yanına gitti, ağladı. Kavmin hidayet için dua ettiğinde ise kavmi ona şöyle mukabelde bulundu. Ey Salih! Eğer sen gerçekten peygamberlerdensen, Bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler. El-Araf 77 Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, and olsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. El-Araf 79 Kavmi Salih şöyle dedi. Senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih de onlara, sizin başınıza gelen uğursuzluk, Allah katındandır. Hayır, siz imtihana çekilen bir kavimsiniz dedi. Ennem 47 Azgın kavmin korkunç ses ve zelzele ile helaki. Hz. Salih Aleyhisselam'ın kavmini ıslah etmek ve onları içinde bulundukları hazin durumdan kurtarmak için gösterdiği gayretler bir netice vermemiş, asi yuruh peygamberlerine karşı inat ve inkarlarında ısrar etmişlerdi. Bunun tabi bir neticesi olarak da ilahi azabı müstak olmuşlardı. Son olarak kendilerine nihai azap gelinceye kadar üç gün daha beklemeleri bildirildi. Rivayete göre bu üç gün çarşamba, perşembe ve cumaydı. İlk gün yüzleri sararacak, ikinci gün kızaracak, üçüncü gün kararacak, dördüncü gün ise helak olacaklardı. O gecenin sabahında acayip haller oldu. Devenin bastığı yerlerden kan fışkırdı, yapraklar kızardı, kuyu suyu kan kırmızı oldu, bedbahtların yüzleri sapsarı kesildi. Devi öldüren dokuz kişi, Salih bize sihir yapıyor, onu ve ailesini öldürelim dediler. Salih peygambere müminlerin bu hilesi haber verdi. O da ailesini ve müminleri yanına alarak bu şehri terk etti. Böylece hicet hadisesi de gerçekleşti. Bu dokuz kişilik azgınlar çetesi planlarını uygulamak için geceleyin Salih Aleyhisselam'ın evini kuşattılar. Evin içinde kimseyi bulamayınca şaşırıp kaldılar. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam da Allah'ın emriyle onları taşlayarak öldürdü. Salih Aleyhisselam ve kendisine iman edenler tahminen dört bin kişi o beldeyi terk ettiler. Müminler, Beldeyi terk ettikten sonra ikinci gün münkürlerin yüzleri kıpkırmızı oldu. Üçüncü gün ise simsiyah kesildi. Azap ne taraftan gelecek diye korku ve dehşet içinde etrafa bakıyorlardı. Hatta Teala Cebrail Aleyhisselam'a onların övünerek yaptıkları ve pek güvendikleri muhkem binalarının altını üstüne getirmesini emretti. Zalim kavmin yurtları bir anda yerle bir oldu. Ayet-i kerimede buyrulur. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. Ennem 52 Semud kavmine öyle bir sayha geldi ki Fahrettin Razi'nin kaydettiğine göre bu sayhanın şiddetinden hepsinin ödüleri patladı ve helak oldular. Semud kavmi mallarına, zenginliklerine ve sağlam olarak inşa ettikleri meskenlerine güvenerek kurtulacaklarını sanmışlardı. Fakat Kahri ilahi tecelli edince bunlardan Hiçbir fayda göremediler Semud kavmi Kendilerinden önce helak edilen Kavimlerden gerekli ibreti Alamadıkları için kendilerinden Sonrakilere ibret numunesi Oldular Bunun üzerine azap onları yakaladı Doğrusu bunda Büyük bir ders vardır Ama çokları iman etmezler Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir Eşevarı 158-159 Salih aleyhisselam Kavmin helakinden sonra kendisini inananlara Şu tavsiyede bulundu Ey kavmim Şüphe yok ki burası Halkına Allah'ın gazap etmiş olduğu bir yerdir Buradan hemen göç ediniz Ve Allah'ın haremine gidip Emanına kavuşunuz Bunun üzerine azabı ı ilahiden kurtulan müminler İhrama girdiler, kızıl tüylü develeri yedeklerini alarak yola düştüler. Telbiye getire getire Mekke'ye kavuştular. Müminler bir müddet sonra o harabe haline dönüşmüş olan şehre geldiler. Azgınlığın ve inkarcılığın kötü akıbetini seyrettiler. Mümin olduklarından dolayı Allah'a şükrettiler. Hazreti Hz. Salih aleyhisselam müminlerle birlikte tekrar hicret ettikleri şehre döndüler. Hayatlarının sonuna kadar da orada kaldılar. Semud kavminin helak oluş sebepleri 1- Küfürde direndiler ve peygamberleri ile alay ettiler. 2- Kibirlendiler ve azgın nefslerine tabi oldular. 3- Kendi görüşlerini dinin görüşlerinden üstün tuttular. Böylece peygamberlerinin davetine kulak asmadılar. 4- Nasihat dinlemediler. 5- Deveyi katleden dokuz azgın kişiyle beraber oldular. 6- Fesatçı kadınların sözlerine uydular. Kıtar ve Mıstah ile birlikte Üneyze ve müheyyanın emri altına girdiler. Fesatçı kadınlara olan bu düşkünlükleri onları delalete düşürdü. 7- Hayır ehline buuz ediyorlardı. Salih aleyhisselama ''Sen peygamber olmadan evvel başımıza böyle felaketler gelmezdi.'' dediler. 8- Dünya malına aldandılar 9 Ahitlerini bozdular Çünkü deve mucizesini talep etmişler Ve iman edeceklerine söz vermişlerdi 10 Emanete hıyanet ettiler Allah'ın yüce bir emaneti olan deveyi Ahitlerine rağmen öldürdüler 11 Masiyet ehlinin yaptığı günaha rıza gösterdiler Deveyi 9 kişi öldürmüş Diğerleri de buna mani olmamışlardı. 12. Deve kimsenin mülkiyetinde değildi. Adeta bir vakıf malıydı. Sütü bir sebil gibiydi. Sahibi de Cenab-ı Hak'tı. Fakat onlar deveyi öldürerek büyük bir ihanette bulunmuş oldular. 13. Dokuz kişinin fesadı kaddini iyice aşmıştı. Başkalarının mallarını zorla ilerinden alıyorlar ve Kul hakkına tecavüzde bulunuyorlardı. Şer odakları haline gelmişlerdi.